Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Elbette Radyo Otluğu kurulduğu zamandan beri pek çok uyduruk şarkı çaldı ama o uyduruk şarkılarının zirvesine bir şarkı koymak gerekiyordu. İşte o! Gossip Get a Job radyonun da sevgili dinleyiciler. Ha, ne kadar güzel şarkıymış diye tadalarak dinleyenlerden de özür dilerim ama daha da acıklı bir şey dinlemedim yıllardır müzik adına yapılmış. Modern Sabahlar yeni bir saate başladı. Hepinize günaydın. Sevgili sanatseverler macera dolu bu perşembe sabahında. Ne oluyor? Ne bitiyor? Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bu yağmurda ne kadar devam edecek? Falan filan bunların hepsini konuşmak için birazdan mikrofon başındayız. Yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar bir belediye başkanı seçim kampanyasında bu şarkıyı kullanırsa oyumu şimdiden ona vereceğimi söylüyorum açıktan. Hiç öyle büyük konuşmaya gel. Rock'n'roll ile yönetilecek bir şehirde yaşamak istiyorum abi. Hiç öyle büyük konuşma. Ben de zamanında e, za, garip bir yerde şey demişim. Espri anlayışı olan siyasetçi oyum şimdiden... Hazır demişim. Onu zaten geçtiğimiz günlerde tokat gibi yüzüne tokat çarptılar. Tokat gibi yüzüme çarptılar. Hiç tanımadığım adamlar gelip bana sokakta yolumu çevirip böyle böyle demiştiniz 1990'ların ortasında diye bana siyasetçilerimizin yaptığı espriler. espriler. Espriler burada tırnak içinde. Hem eleştirdiler hem de esprileri tekrar hatırlattılar senin de işin zor Ama Oktay siyasete, Bir bulaş, abi. siyasete bulaşmıştın artık. Ben yani. o lafı 97'de etmişim. Kaç sene? 16 senelik birikmiş espri ve şey, şu oy pusulalarını getirdiler önüme. Çarşaf yani, çarşaf. Şu da var, sadece e, gazeteler yansıyan espri değil, pek çok... Protokol esprisi de o e, yüzleşmede yüzüne çarpılmıştı. Yani yok ben şey diye açık açık belirtmiştim 97 yılında bu e, şeyi konuşurken bu vaatte bulunurken benim için bir seçim vaadiydi o e, seçim meydanında yapılan espriler demiştim ve espri anlayışı olan siyasetçi demiştim. Ama şeyi hiç hesaba katmamıştım. Hiç hesaba katmamıştım. İyi kötü. Herkesin bir espri anlayışı tabii, var. Robot kılığına giren Afrikalı çocuk, çocuğum katmadan hiç. <gülüyor> Afrikalı değil. Romanyalı çocuk. <gülüyor> robot uzaylı. Robot değil. Uzaylı. E... <gülüyor> Bak şimdiden gülmeye Benim başladım. Youtube'da ya. var mı? Var tabii. Bana onu bir şey yapar mısın? Göndereyim Neyi abi. Mısın? Göndereyim. Bir uygun zamanında e... böyle bir oturduğun zaman falan bir şey yap. Çünkü 10 dakikalık bir video... Ayakta da seyredecek bir şey değil anladım. Oturduğun zaman seyret. Benden sana tavsiye. Orada mesela e, gerçekten siyasetçilerimizi görüyorsun. Bütün bakanlarımız. Kahgalarlar. Müsteşarlar. Ya. Bir de orada birbirlerine bakma durumu da var. Sevgili dinciler siz de izleyebilirsiniz. Robot değil. Uzaydan gelen e, adam. Daha doğrusu uzaylı tiplemesiyle Romanyalı... Olimpiyatlarında Türkçü Olimpiyatlarında galiba. Evet, Romanyalı Olimpiyatlarında. çocuk arayacağız mi arayacağız? Değil mi? Uzaylı çocuk mu? Uzaylı çocuk diye aranırsa galiba. <gülüyor> Biz şu anda başka bir şey gülüyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi öncelikle gözlük olayları bugün dünyada kaynıyor. Gözlük olayları. Gözlük bu Google çok... gözlükler mi? Abi sorma Google gözlükler bir tarafa. Ben sana diyorum bu radyoculukta Google gözlük çok önemli bir şeydir. Google gözlük 8000 tane şanslı Google gözlüğü var biliyorsun. Daha Aa. doğrusu 8000 şanslı e, kişi Google bu hani... gözlükleri deneyecek. Ha, dene Şu anda deneniyor mu? Şu anda 3-4 tane mi deniyor? Şu anda isimler belirlendi abi. 8000... Google adamlar listesi mi? Google adamlar listesi. <gülüyor> Aa, Google adamlar değil. Google... İnsanlar, İnsanlar listesi, listesi. olacak. Google İnt ilk başta buna itiraz etmiş. Bravo Google'e. Aferin Google. Ee, yani en önemli nokta bu demiş. Bütün konuları bırakmışlar. Şu anda bunu konuşuyorlarmış Google'de. Peki şey ne derler? Ee, var mı Türkiye'den deneyecek kişi? Gerçi Türkiye'de Google'un altyapısı o kadar iyi değil. Yani altyapısı iyi değil dediğim sunduğu hizmetler mesela şimdi e, bu Google Earth'ten New York'u gezdiğinde bütün binaların tarihi bilmem nesi kaç kişi yaşıyor falan filan restoranlar hepsi görünüyor ya. Evet. Ankara'da taktığında bu kadar e, bilgi yok. Yani, yani şık bir gözlük takmış olacaksın. Onun için 1 e, milyar dolar ceza ödediğini biliyorsun değil mi Google'u? Ne için? Street View için. Ama Street View'un başka bir şeyi kişisel yüzler görünüyor falan diye ödemiş. Ya Street View'dan toplanılan bilgilerden dolayı bir ceza ödedi de. Ha ve bir de evet şey Street View aracı dolayısıyla için oradan soldan bir ortadan bilgi o da çakallıkmış yani Google adama yakışmadı yani işte Google şey diye açıklama yaptı onu söyleyelim de sonra tekrar ülkemizdeki Google'in durumuna gelebilir. Şimdi yurt dışında şu tartışılıyor daha doğrusu Amerika'da ve Avrupa'da işte Google'in bu topladığı veriler e, çok ağır eleştirildi. Sonra Google ne diye açıklama yaptı? Biz bunları isteyerek toplamadık. Biz fotoğraf çekerken bizim veri tabanımıza girmiş dedi. Ve biz bunları kullanmıyoruz dedi. E zamanla siliyoruz dedi. Ya Ve, o kadar çok bilgi çekiyorduk ki sokağa şey yapmak evet, için. Ara ara kablolara bağlanıp. Şifresi olmayan wireless'lara e, girmiş e, bulunduk. Bilgileri aktı dedi. Bizim şey Böyle bir açıklama yaptı. Şifre Ondan sonra, kırmak için özellikle uğraşmadık, uğraşmadık. Kimileri inandı, kimileri güldü ama yine de bir ceza geldi. O cezayı da ödemeyi kabul etti Google. 1 milyar dolar civarında bir cezayı da... Yavaş yavaş ödeyebilir miyim dedi? Ödedi ha? ki, yok ya yavaş yavaş olur mu ya? Zaten bir günlük yeri geliyor, bir öğlen bir yemeğinden giriyorsun. sonra içtiği kahvede harcıyor onu Google. Doğru. Öyle Bayağı bir, bir kahve içiyorlar. Yemek bile değil yani. Ama e, ülkemizdeki ülkemizin Google'la imtihanı ne? Youtube mu? Hayır. Ofis kurması isteniyor Google'ın. O yüzden de şüphesiz ki Google'ın verdiği hizmetler tabii ki e, bir garip olabilir ülkemizde. O yüzden de ben şanslı e, gözlüğü deneyecek kişilerin olduğunu yani yerinde bir Google'dan bir adamla kavaklıdere vergi dairesinde karşılaşma şansımız olsun diye bu bütün bunlar. Ofis Ofis ya vergi mu? meselesi için mi para ile ilgili şeyler mi vergi yoksa muhatap bulmanı. Vergi meselesi için şey buluyor da o seviyede işte konuşuluyor. Çünkü kapatamıyorlar yani, şey yapamıyorlar Google'da, rahat rahat. Evet, e tabi Google'da bir <gülüyor> saniye bizim biraz işimiz var geleceğiz biraz sonra diyerek. Ya ofis mi kaldı gidiyor? ya? Falan. Bizim <gülüyor> kendi ofisimiz New York'ta yok falan diyorlar? 1500 dolarmış e, gözlüğün. Ofisin kirası mı? Fiyatı... Artı stopaj. 1500 dolarmış gözlüğün fiyatı. E, gözlüklerini teslim almak için bu şanslı isimler New York, Los Angeles ya da San Francisco'ya gidecekmiş. Ha gözlüğü göndermiyorlar. Kutuda şey kırılır, kırılır. diye mi artık. Anlatacaklardır bir de yani öyle lak diye göze takma değil ki bu. Nasıl bir şey acaba bu ya? Ben ya, çok merak ediyorum Vallahi ya. Yani. Benim duyduğum okuduklarım böyle sesle komutlar falan filan var. Onun yerine böyle içeriden de bir kamera olsa bizim göz kırpmalarımızı falan kaş hareketlerimizi anlasa Anlıyordur zaten onu <gülüyor> yani Mesela bir şeye bakıyorsun tık tık yapıyorsun Gözünü kırpıyorsun onunla ilgili bilgi veriyor falan gibi Ha şey gibi mi Mouse gibi mi göz hareketleri. <gülüyor> evet. Yani böyle her tek şey Cyclops hareket. gibi kulağının kenarına Gözlüğün kenarına dokunmana gerek kalmasın hmm. Veya Ay gözlük Açıl Falan öyle bir sesli komutta Çünkü sesli komut henüz hayatımıza tam şey olarak girmedi Aa, Nasıl diyeyim Çok akıllı girmedi böyle bir laftan anlamıyor. Net konuşmak gerekiyor. Bir de Türk insanı olarak biz net konuşmayı sevmediğimizden hiç yani hitap etmiyoruz Falanlı filanlı konuşmayı anlayan bir teknoloji mi evet. istiyorsun sen? Akıllı cihaz dediğin o. Sen daha ağzını açmadan onun yapması lazım. Abi o da ama şey açısından tehlikeli değil mi ya? Bir takım işgüzar elektronik cihazlar olacak. O da olacak o. Şimdi bu gelir. Canı ister deyip mesela senin canını istemediğin zaman durup dururken bir şey verecek sana bilgi şeydan yani şeyden e, sonra da sorsan var Ege Bey sen mesela şimdi çok gelecekte bilgisayarı kuruyorsun benim gibi, akıllı bilgisayar tamam. hani robotumsu falan filan. tamam kaçmış bunu... sene 2023 <gülüyor> <gülüyor> Yani olimpiyatların nerede olduğunu biliyor muyum ben <gülüyor> biliyorsun evet İkimiz Ben diyorum. şey diye geliyorum o zaman zile basayım mı ben tamam bas Bing dong Buyurun Bridge together. Bridge together. <gülüyor> Çünkü Sen olimpiyatlar hemen, yüzünden bayağı bir İngilizce'miz Oyun Olimpiyatlardan gelmiş. sonra artık bütün selamlaşma cümleleri falan bu olmuş. Hı -hı. Tamam Olursun. abi girdim içeri. Ee, girdin, hoş geldiniz. Beş gittiniz falan filan. Sen bir protesto falan yapıyorsun herhalde. Ne demek o ya? Çünkü tam demokrasi oluyor ya artık ülkemiz oradan coşmuş yani. Ya tamam. istediğim eve girip Aha. istediğim demokrasi, demokrasi protestosunu yapabiliyor muyum? Ben mu? de tabii ki yani geleneklerimize uygun bir şekilde seni dövüyorum bile bir bergası falan filan. Ondan sonra örgütten seni içeri atıyor. Sonuçta 12, 12 ben çalışarım. Tabii Evet. Çalıştığın için işinle Çalıştı. çalışıyorsun. Şirkette örgütlü suça giriyor. Örgütlü suça girdiği için sen beni dövüyorsun. Ondan ve... sonra 20 yıl sonra 2043'te sen tekrar geliyorsun. Bir 20 yıl sonra da mı? 20 yıl attırdım ben sen, seni. Sen 2071 olsun istersen, net olsun. Tamam. Ve sen ömrü uzadığı için Ben misala sağ sağs evet. Çalayım mı kapıyı? Çal. Ding dong. Dinciler, bir şey dikkatinizi kişiler herhalde. Ne ben, kadar yıllar geçse de... de ben şey kapı zili teknolojisi mı çünkü. Herkes dijitalye geçmiş kapı zilinde. Nasıl dijital kapı zili örneği verir misin bana? <gülüyor> Kapıda oktay var diye hep öyle. Bu tip ziller var artık. Ay çok çirkinmiş. Tipine ben bakıyor hemen söylüyor falan. Valla benim ömrüm yetse ben de analogta kalırım. Kapıda oktay var zilinin de yapılması o kadar basit ki. Çok çirkin bir şey. Ama güzel ya. bir sesin olduğunu düşün. Genizden gelen bir kapı. Kapıda oktay var. Peki Oktay mı içeriden daha doğrusu ben mi zile ismimi yazıyorum yoksa beni kamera görüp tanıyor mu? Kamera seni görüp tanıyor. Yüz tanıma özelliği Aha. yani. Ve de sinirli gelmiş falan. yani Yüz modelde ol Sinirli gelmiş boş bakıyor falan. Ben gibi. mesela maske tipi bir şeyle geldiysem veya ee, kese kağıdı tipi sadece gözlerim açık. Onunla geldiysem tanıyor mu? Tabii evde şenlik var diyor. Biraz sonra evde şenlik olacak diyor. Ondan sonra geldin. <gülüyor> evet abi. Hoş geldin. Sen gir şimdi. çık çıkırt, çıkırt. Galoş mu giyiyorum ben? Galoşa gerek yok. Ben çünkü zaten tekerlekli sandalye değil. Ama uçan tekerlekli sandalye. değil mi? Aha. Sen niye tekerlekli sandalyesin ya? 100 yaşındayım ya. Filmle yani. de zıplayacağımı düşünmüyorum. Uçan tekerlekli sandalye. Hani yorulmayayım diye öyle bir şeyim yok da. Ha engelin yok Aha. bir şey. Sen şey. lüks olarak alırsın <gülüyor> yani. yani. Baya vergisini falan ödüyorsun yani. Tabii tamam canım. Ben peki. Sen ben, değilim, ben yine sen hapisten ben domuz, domuz gibiyim <gülüyor> ve geliyorum. Sen bodybuild yapmışsın. Hayvan gibi geliyorsun. Tamam. Louisiana eyaleti hapishanesinden çıkmışım gelmişim ben. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hatırladınız Bilmiyorum. mı beni? Yok pek hatırlamadım. 2023 yılında beni hapse attırmıştınız. Ha <gülüyor> demokrasi. Demokrasi <gülüyor> daha da geliştiği için bunlara hep güleriz. Biliyoruz. Karşı şey yapıyoruz konuşuyoruz. Evet <gülüyor> abi. <gülüyor> Abi derken? Hayır yani sana Ege olarak <gülüyor> <gülüyor> 2013 yılında soruyorum. Siz ne sen, yapıyorsun? Tabii ben o sırada 5-6 defa sistemi kurdurmuşum ama sen gene geliyorsun. Şimdi akıllı sistem var. Evet. Akıllı sistem. Sadece senin dediklerini mi yapsın? Yoksa senin davranışını falan filan böyle bir analiz etsin. Ne zaman ne isteyeceğini tahmin ederek yapsın mı? Diye sorarsan ben işgüzarlık modunu tercih edebilirim. Eder misin ya? En fazla bir yüzün olsun. Yani yüz seferden belki beş tane canın. Ya şimdi de kardeşim sabah sabah niye bütün gazeteleri yıldın ölüm'e falan gibi. Oturur oturur pıt pıt pıt falan. Ya bir dakika başka işim var falan. Dediğim an yüz seferden beşinde olur herhalde. Diğerlerinde tak tak tak ben, geliyor. Ben orada yani sen bir seviye belirledin orada da benim öyle bir şeyim olsa durumum olsa işgüzarlık seviyesi şeyini düğmesini böyle %30'lara falan getiririm. Eğer öyle bir imkanım varsa %30'da bırakırım. Eğer öyleyse evet iş güzeli ama yoğun iş güzel olan bir e, robotla da muhatap olmak istemezsin ki öyle söyleyeyim. Tamam şöyle düşün. Şimdi ne derler? Yani sen bir seviye belirlediğin için kafanda rahat. 5 kere falan diye bir şey belirledin yani. O evet, arada. Mesela şimdi bizim mesela e, hiçbirimiz Haşa bilgisayar değiliz robot değiliz. Ama Tabii ki. Ne kadar güzel bir oturmuş sistemimiz var radyoda. Böyle bir şey. Ee, ilk gelen kahvelere. Sistem de çok güzel oturmuş. Evet. Bardaklar diziliyor. içine kahve koyuluyor. Kaynamış su bekletiliyor. <gülüyor> En pratiği. hemen dökülsün kahve Kendisi aldıktan şey sonra diğer ikisi ha, bekler. Yani bardakları çıkarıp oraya kahveyi koyma da değil. Böyle değil. Hakikaten Hazır. çok şık bir hareket. Evet. Şimdi bunlar instant hep, coffee yani. Hep bilgisayarı. Mesela sen bu sabah kahveleri hazırlamışsın. Evet. Ben geldim kardeş bir sabahta başka bir şey olsun burada ya. Her sabah kahve kahve ya bu ne ya falan diye bağırsa sen ne kadar bozulursun. Bozu insan olan bozu. Evet. Eğer makinede da bozulma özelliği de olmayacaksa hem iş güzellik yapıyor hem iyi niyetle. Senin hoşuna gidecek şeyleri yapıyor. Sen bağırdığında da hemen düzeltiyor ve buna e, gönül koymuyor, şey yapmıyor, tavır yapmıyor. Ertesi sabah dün bağırmış, şimdi acaba şey midir falan diye. 2-3 defa mesela onun modundan ayarlayacaksın. 5 defa bağırdıktan sonra artık ısrar etme gibi bir şey. Şimdi bunu, daha bunu iyi nasıl... <gülüyor> Şimdi bu örneğinle daha iyi anladım. Ee, yani iyi, iyi anladım daha doğrusu. Daha, daha yapay zekacılara ben bunu anlatmak istiyorum aslında. Yani Anladım. yapay zeka bilgisayarlar da yapıyorlar da. O da hep böyle bir yani daha çok bu araştırmalar batıda yapılıyor ya. Evet. Ya da tam böyle doğuda şeyde uzak doğuda yapılıyor. Onların zaten kültürü apayrı. Yani öyle bir şey yapacaklar ki her seferinde dünya kadar para verdiği makine bir hata yaptığında hareketi yapacak. Öyle bir şey olacak yani. Hadi bakalım sıfırdan yeni makine at. Neymiş efendim çok saygılı çok şey ya gururlu. şimdi şöyle yorum yapan biliyorsun iş güzellik aslında iş güzellik yapan makine istiyorsak biz yüzde otuz ba baremlerinde baremlerinde evet yani o o makinenin ya da o robotun e, aynı zamanda alınma şeyi de var yani yorum yapan e, makinenin alınma hakkı da oluyor işte o yani o zaman sen sen diyorsun ki hem yorum yapsın hem alınmasın hem alınmasın hem de şey yapmasın yani ee, bir insana daha bir, etrafımızda bir abi. Etrafımızda bir insana daha ihtiyacımız yok Benim derdim ya uzak Doğu işte. adetlerine göre bir yapay zeka Ya da tam batı böyle bildiğimiz e, klasik nasıl diyeyim Kartezyen batı şeyiyle evet. böyle Ama efendim bana bunu yapmam söylenmişti Sizi ben nasıl şey yapabilirim falan gibi böyle bir hani şey ukala ukala sana cevap verecek bir şey yapıyorlar. Ya mesela şeyden düşün. Star Wars'tan düşün. Heh, oradakiler mesela daha, e mesela. C3PO mesela tam e batı. Aslında tam senin şikayetçi olduğun robot tipi. Doğru mu? R2D2 mesela tam benim sevdiğim tip robot. Zaten dik, dikkat edersen C3PO biraz şeydir. Alfai bir tip böyle pırıl pırıl, uzun boylu. R2D2 daha tıknaz bir robottur. Ben RTD2'nin daha böyle Türk bir tipi saniye Bir saniye sevgedinizler. Ben onun ne, ne olduğunu anlamadım. Şu anda anlaşılacak. Tipe göre nasıl şey yaptı şimdi? Dans robot olunca tıknaz işte tıknaz vekel bir robot olarak düşünüyorum ben RTD2'yu. Daha toplu. Deni Devito gibi bir şey. Deni Devito yani. gibi daha böyle samimi bizim hani en işte tarzı bir robot. Öbürü daha Avrupa'yı falan. Yine ne bileyim işte protokol robotu. Bir tanesi protokol robotu, diğeri emekçi halk robotu. Her yol var onda işte tamir yapıyor şey yapıyor uçması kaçması eşya taşıması laf taşıması her şey onda yani. Tamam şimdi örnekler üzerinde gidince şimdi ee, daha net oldu. Yani... Abi bakacağız ona ya. Yani Avrupa, ona bakacağız. Avrupa'ya robotu yalnız, şeyde gördük. gördü. Hell işte mesela. Yalnız şöyle bir şey hele hele geçmeden önce Artu 2nun da e, alınma özelliğinin olduğunu, yalnız bunu ifade evet, etmede var, tamam. zorlanma özelliği olduğunu bu bir özellik olmasa da e, zorlandığını biliyoruz. O naptı. Yani, Satripio onu biliyorsun şey yapıyordu. E, Gazını alıyor. İfade ediyor. Doğru. Yani, alındığı noktalarda. O yüzden e, dediğim gibi yorum yap. Bir de şey de var. Yani sen onu sen köle mi istiyorsun? Yoksa ben bir can hani yoldaşım yoldaşı istiyorsun. Senin istediğin biraz böyle çok affedersin ama köle gibi bir şey. Yok canım ben yani, yani bilgisayar istiyorsan bilgisayar al, onu köle olarak şey yapmam. Ama robot gibi bir şey istiyorsan bir can yoldaşı olacak sana. Ben mesela e, eskiden bilgisayarımın açılış sesini hoş geldiniz efendimize çevirmiştim. Bir tad alamadım ondan. Her bilgisayar açılışında hoş geldiniz efendimiz falan e Çünkü diyordum. çok ortadan hoş geldiniz. Hoş geldiniz egemiz dese mesela öyle o da hoşuma musun? gitmedi yani. Öyle bir hüküm sürmek istemiyorum birisi üstünde de. Biraz da işim görüşü istiyorum Oktay. Artık yani 40 yaşına geldik. Yani anlatabiliyor muyum? Sen değil? de aklısın abi. En azından bir makineye de sözümüz geçsin yani. Sen de aklısın abi. Şimdi şimdi şimdi anlaşıldı. Böyle ifade et. canımı Canım <Gülüyor> Açık konuşulduğu zaman her şeyi anlayan Oktay ile sohbetlerimiz devam edecek sevgilerin içlerinden. Işte. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şimdi sen kapıyı çarptın ya. çarptın ve çıktım. Benim ona da lafım var. Ne? <gülüyor> Bir saniye sen ben kapıya yaklaşayım da. Ne abi? E, Oktay kapılar çarpılmak içindir. Sevgili dinleyiciler 103.1 Radyo 3'den hepinize bir gün daha günaydın 28 Mart Perşembe sabahında sizlere sesleniyoruz ve gördüğünüz gibi şu an içinde fark ettim yani 40 yaşına kadar hiç fark etmediği bir özellikti ama her lafa verecek bir cevabım varmış tabii ki hemen bu konu gündeme gelmişken her lafa verecek bir cevabım var. Ama suskunluğum asaletimden gelir. Bir lafa bakarım. Laf mı diye. Öf, bir de Bakarım öf. adam mı diye. Kralına yol vermişim. Soytarısıyla mı uğraşayım? Prens olmak için <gülüyor> prensese ihtiyacım Onu da söyle şey tamamlansın. Ben kralın kızıyım. <gülüyor> Bana bundan sonra yıllardır lakabım yok. Kralın kızı kralın Ege. Kralın kızı diyelim ya valla ya. Kral kızı Ege. Kral kızı Ege. Kral kızı diyelim. Hatta Ege demeyeyim. Kral kızı. Kral kızı. Kralın kızı. Kral, kralın kızı olunca şey oluyor. Tek bir kralın kızı öyle değil. Kral bütün, kızı. Bütün kralların kızısın. Ve hakikaten 40 yaşına gelmeden artık bir şeyimde oldu, lakabım da oldu. Nihayet. Demek ki hakikaten bekleyen herkes herkesin bir günün birinde lakabı olabilir. Bu arada yani Loreve bu adamın prenses olması için bir prens'e ihtiyacı var diye düşünenlere de kapak oldu. <gülüyor> Ve en güzel cevap oldu anlamında. Ee, le, rêve. Le, le, le rêve, yoksa Fransızcası Vallahi Le rêve, bilmiyorum. De 2500 lira mı? Ne kaç para? <gülüyor> Hala faturası bizde. L'överdevi ne mi diyorsun? Bir kere e, net konuşmak gerekir. 3800 lira <gülüyor> lütfen. Şey. Le rêve. nasıl okunuyor bu? Nasıl yazılıyor? Le Le, le, le diye yazılıyor. Le rêve, Le rêve. Le Reve, e, ne demek bu? Rüya mı demek? Onu Olabilir. Rüya demek herhalde değil mi? Herhalde öyledir. Picasso'nun bir tablosu. 50 Hı -hı. yaşındayken yaptığı tablo. Gider ayak. E, <gülüyor> son dönem. <gülüyor> Picasso onu bilmiyoruz. Çok yaşadı ama ya Picasso. Çok yaşasın daha. Ta yok yok. O tablodan sonra bayağı yaptı. Bayağı. Yaptı <gülüyor> dediğin yıl mı yaptı? Kilometre mi yaptı? <gülüyor> bayağı. 14 kilometre yeri. daha yaptı yani. Her yeri yürüyerek bayağı gittiği için kilometre yaptı. Bak. Bakkala bir de arabayla gidiyorlar diye bir lafı var Picasso'nun ben bildiğim kadarıyla. O sondaki E'nin üstünde aksan var mı? <gülüyor> Yok. Le rêve o zaman. Le rêve. Le rêve, le rêve Anadolu. Le rêve. Hatta yani o le rêve, le rêve diye yaptıktan sonra kusmuş üstüne tablum. <gülüyor> Doğru telaffuz edeceğim derken. İspanyol ben... diye tam Fransızca'ya hakim değil. Ben... Rüya gibi geliyor bana ama bilmiyorum ne demekse neyse bu tablosu. O ünlü zaman tablosu. çocuğu okutmamda çok yardımcı olan programımı döneyim ben? Dön bakayım. Google Translate. Sen bilgileri ver ben şey yapayım. 91 yaşında roketlemiş. Hadi Picasso. canım baya hmm. kilometre yapmış, <gülüyor> <Bayağı> kilometre yapmış <gülüyor> yani 50 yaşında yaptıysa 41 yıl daha kilometre oraya buraya yürüyerek gidip geldiğini düşünün. Ee, Picasso'nun ee, ne bu? ünlü yapıtları demiş. Evet rüyaymış Oktay, Rüya değil mi? Hı -hı. Ben de ona bakıyorum teşekkür ederiz. Şimdi rüyası 2006 yılında zamanında e, Steven Cohen diye bir yatırımcı. Yatırımcı dediğim kumarhaneleri olan bir adam. Beyefendi. Belgiden düşmek için en güzel yol nedir? 2006 yılında. Sanat eseri ha, Ben bu tabloyu alayım demiş. Ondan sonra tablonun sahibi Steve Win anlaşmayı imzalamışlar. Bir gün sonra eseri getirmiş gösterirken buradan aynen okuyorum gazeteden tablonun ortasından dirseğini geçirmiş ve satış rafa kalkmış yalandır herhalde bu değil mi ya kim şey satan ya kim satıyor ya bu aslında adam manav da Steve, Steve <gülüyor> Ar arada şey mi yapıyor müsüz <gülüyor> 15 indirim mi yapıyorum <gülüyor> ya gözümde de ciğerim ben sana tatlı getirdim wa fahir yok mu diyen bir adam mı bu ya <gülüyor> yalnız öyle gerçekten bu başarılısın ya iyiyim abi hakikaten iyiyim de hiç tanınmıyor taklitini yapmadım ta, tanın, olsun canım sanki bizimkiler çok mu tanınıyor abi yani sonuç olarak taklit taklittir sevgili inciler e, yenin az önce yaptığı taklit gerçek kişilerle alakalıdır ve tamamen gerçek bir kişidir o, o konuya döneriz tekrar dirseğiyle deldi tablo dirseğiyle delmiş ama ya öyle yazmış da ben <gülüyor> inanmadım buna ya böyle bir şey olmamıştır herhalde dirseğiyle delinen tablo 2006 yılında e, ne kadar anlaşmışlar Dur bakayım o zaman ne kadar anlaşmışlar? 190 190 milyon ra anlaşmışlar. Sonra para tabii, hazır demiş adam. Bunu delik olmasa. Parayı vermiş zaten mi? ya. Parayı vermiş yani. Diktir getir, getir mi demiş? Sonra işte zaten tablonun adı <gülüyor> lehep. Le, le. le yani iade edilmiş para. Aha. Para iade edilince daha doğrusu tablo yaralanınca şey olmuş. Her parayı adam, vermişler. Başından aşağı kaynar sular dökülmüştür adamın. Sonra 90 bin dolarlık bir tadilat yapılmış. Yavaş yavaş yaptılar. Tablo. Yani. <gülüyor> Ama Tadilatı. yani o tadilat biliyorsun İtalya'da yaşanan olayı. Mağaradaki freske kadın bir şey çizmeye çalıştı. Yamuk yumuk bir surat çizdi. Ne sonra... bilmiyorum onu ya. Aa, olur muyum canım bir ne de olayım? olay oldu. Konuştuk internette Tabii canım bir tane yaşlı kadın. Böyle bir ikonomi bir şey vardı böyle bir evet. şeyde. Mağarada. Ne, havarilerden birinin galiba Aziz e, lerden birinin. Tamam. Ondan sonra bakmış boyası şey olmuş. Ben nasıl olsa belediyenin açtığı ahşap boyama kursuna gidiyorum. Boyalarım da var diye gidip mağarada boyadı. Mı? Ondan sonra ben bunu suratıma benzettim diye belediyeye gitmişti. Ha bir de kendi Ağlayan kendine aldı. Aldı. söyledi yani. Tabii, tabii. Ben, sonra kadına kızmamışlardı falan da o fotoğraf baya bir dolaşıyordu şeyden. Hı -hı. Hatta şimdi yollar dinleyicilerimizden bir tanesi. Valla onun gibi bir olay herhalde bu. Evet modern sabahları gönderirsen sevgili Hı -hı. dinleyiciler Twitter üzerinden. Ee, sonra e, tekrar e, Cohen e, bu şeyde ım, o tabloyu bir daha getireyim, bir daha bana. alacağım demiş ve bu sefer almış 155 milyon dolara. Biraz indirim mi olmuş yani? E, tabii canım bayağı bir indirim. 130 kaç? Valla bir 30-40 milyon dolar bir indirim olmuş. Artı yani. 90 bin dolar şey de var satan adama masrafı 22 yaşında olan sevgilisi Maria Teresa Walter'ı uyurken çizdiği tablo. Picasso'nun 50 yaşındayken çizdiği bu tablo ee, va günü falan belli ya 24 Ocak 1932 akşamüstü saatlerinde çizdi böyle anlaşılabiliyor mu tablo ya kadın, sormak o, lazım onu bir güner abi sen kaçta uyumuşsundur diye kadın sormuşlardır ya kadın ne bilecek abi kadın? ben yapmıştım yani saat 3 zannediyorum 5'ti gece uyuyamayacağım diye ayrı tablosu var onun. sonuçta bu kadın Maria Teresa Walter dediğim gözüm geçmiş diyen bir kadın yani bir an orada temişmişsin. Orada bir an gözüm geçmiş. İçim geçmiş olabilir mi efendim? Cık, gözüm dalmışım yani. Gözüm geçmiş Yani o hatırlamaz yani. Ben bu artık e, yani dünyada kaç tane tablo var böyle bilmiyorum da. Bayağı var abi. Yani Picasso'nun tabloları falan filan. E, Salvador Dali'nin tabloları. Artık ne hasar görürse görsün o Picasso tablosu. Yani adamın elinin değdiği bir şey yani. O yüzden evet. resim hasar gördü. Ne olacak canım? Yani bunun... Önemi hiç hasar görmemesi değil ki. Orada bir sanatsal değer var. Bence çok fiyat inmiş. Bayağı inmiş diyorsun. Çok inmiş yani. Bu yırtık da olsa şey de olsa. Picasso yarın sen bunu Picasso diye. Gene müzeye dünya kadar paraya satarsın diye şey yapabilirlerdi. Çok yazık olmuş yani. Zaten satınca. bir gariplik var. Bir sonraki cümlede de 2006 yılında yapılan anlaşma değeri 139 milyon dolar demiş. Yani 155'e satıldığına göre. Ha Adam akıllı o zaman. Artmış mı yani Artmış yani tabii canım. 7 oradan. yılda tabi canım yani yırtık tablonun değeri düşer mi araba mı bu ikinci boyatsın eğer <gülüyor> zaten tabloda da öyledir hiç boya yapılmaz mesela tabloda boyasız buruk düzeltilir diye bir tane şey var Çünkü boya yapılınca neresinde hasar olduğu anlaşılması daha zor tabi eser şu anda dünyanın en pahalı tablosu olma unvanına sahip hem de yırtık yani dünyanın en pahalı değil. yani bize de tam konuşulacak bir şey yani hem yırtık hem pahalı yırtık kot gibi bir şey ya böyle bir böyle bir şey. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Hırtık kota benzetiyim bugünü de günlüğüme yazayım. Yayın sırasında aklıma gelen her şeyi söyleteyim Onlardan birinde özel optik e, özel bir optik zinciri patronu. Frans özel bir optik özel optik diyeceğim var öyle bir optik zinciri. <gülüyor> hem özel hem de altı da özel. <gülüyor> bir optik zinciri öyle diyeyim o zaman. Tamam. Optik zinciri patronu Fransız isimli Alen Affleleu. E, parantez içinde altmış dört özel jeti var kendisini biliyorsun özel Biliyorum. jetinden ne çıkmış bu ap Esrar orain. vallahi esra Oroin kokain 60 milyon dolarlık e, kargo amaçlı kullanılıyormuş so, Halcam Vallahi e zaten Optik sata sata ne kadar yani ben kaç defa gittik Fransa'ya hiç de o kadar Optik cenneti bir şey değil yani Karayiplerden kargolanmasında kullanıldığı Ne derse o yani sadece gözlük satar o kadar zengin oluyorsa bütün Fransa'yı top sakallı gözlüklü adam zannedersin. Hiç öyle bir şey yok. Bazısı da ha, güneş gözlüğü falan filan tamam olabilir. Esas camdan demiş. Camdan demiş. Valla jetin ayrıntısına kadar veriliyor ve ee, çıkan. Nasıl, nasıl koymuşlar bunu ya? Böyle 60 milyon dolarlık. Kaç kilo? Bayağı torba torba şey yani burada bir fotoğraf var. torba torba et üstünden. Kokain. Şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Buyurun. Et üstünden bana çünkü et aldığım zaman 20 kilo falan onu tavuk kolisinde veriyorlar. 3 tavuk kolisi Eroin var demek ki şeyde. Hadi 20 kilo Eroin 20 kilo kokain desen. Ha, o şekilde. Sen o şekilde. tavuktan düşünüyorsun Tavuktan yani. düşünüyorum ben. Doğru aynı hesap aşağı yukarı. Ta tavuk kolisiyle koyun demiş. Torbaları güzelce koymuş. Tavuk kolisi. <gülüyor> Tavuk kolisinin yakından incelemenizi dilerim. <gülüyor> Uçağın kiralandığı dönemlerde yapılmış. Benim yemin ederim haberim yok demiş. Mesela Ama orada birileri 60 milyon dolarlık kokoyunu unutmamıştır. Ne oldu? Bizim 60 milyon dolarlık malımız vardı. <gülüyor> Bizim o bir çanta vardı. Çanta kayboldu şeydi. Öyle de diyemezsin. Yani yani kargo olarak kullanılıyor benim uçağım. O sırada şey. Bu arada. Koç, Mustafa Koç'un uçağının da yani kiralanabildiğini biliyor musun? Aa bilmiyordum onu Tabi Tabii Jet'i mi? Uçağı mı? İkisinden beri jet değil galiba uçağı da. Gene pahalı tır yani, oktay. Tabii tabii yani. Kiralık pahalı, hali de pahalı Ben zaten şey demedim. Çok ucuza kiralanabildiğini biliyor musun <gülüyor> demedim. kira Kiralanıyor. Yani bu, bu adamın da öyle kiralık uçağı jeti. Onlara şey yapmış. Artık bakacağız o araştırılacak... Kim yaptı, nasıl oldu? E ama o zaman benim şu anda bazı değer yargılarım değişti. Yani yarın öbür gün çok zengin olduğumda, e, çok zengin olduğumda yapacaklarımın bugünkü fakirliğimle düşündüğümden bana hep şey geliyordu. Özel uçak, o çok pahalı ya. Özel uçak çok büyük masraf falan diye. Ama yani şey koçlar bile şey yapıyorlarsa kendi şeylerini kiralıyorlarsa demek ayıp değil. Ben de alırım kiralarım. Onu. Ayıp değil zaten orası kesin de. Yani, yani, bu, Nasıl zengin bu ya? Özel uçağını ya şöyle şey düşün. yapıyor diye bana laf gelir mi? Benim korkum ya mu? Ne laf gelecek? Uçak yatıyor sonuç olarak abi. Uçak yatıyor. Sen her gün uçağı bilmiyorsun ki. İşte ondan diyorum yani. Her gün bilmeyeceğim şeyi niye alayım diyordun. Kiraya verirsin abi diyen bir şey de yok. Fikir var. Anda bir olay var. Bu iş böyle oluyormuş zaten. Tabii ama yani kiraya veriyorsun. Ondan sonra bak içinden bir şeyler çıkıyor yani. Evet o da büyük sıkıntı. Kime kiraya verdiğini de bilemezsin ki. Optikçi Çok. diye veriyorsun. Oro inci çıkıyor mesela. Çıkıyor işte adam adam ondan sonra ben yapmadım diyor. Bu arada Papa ile ilgili de bir şey var. Onu da verelim. E, veda ederken. Vatikan'da resmi konutta yaşamayacakmış. Papa Francis. Birinci Francis diye geçer biliyorsun. Nerede yaşayacakmış? Aziz Marta misafir rezidansını tercih etmiş kendisi. Ne kadar güzel. Gene rezidans da ama. Yani gene ha. misafirhane gene parasız Tabi gene parasız ama Yani iki odalı bir e, Bir, şey bir daire e, Zaten de, demiş tek Biz biliyorsunuz katolikler evlenemiyoruz Ne yapacağız Sade bir yaşamı tercih ediyor Yemeklerimi de kendim pişiriyorum demiş Yemeklerimi vatikan'dan yiyorum Yüzyıldan bu yana resmi konutta <gülüyor> Personel yemeği mi yiyorlar onlar kardinal yemeği mi Burada oturduğu zaman Yani bu aziz martı misafir rezidansı Keçi önemli miydi bu geçiyor. Çukuran var mı? Bilmiyorum. Tam yerini bilmiyorum ama Aziz, şey İstanbul yolundan sapıyorsun işte. Oradan gidiyorsun. Ben de öyle biliyorum. <gülüyor> Aziz Marta misafir rezidansında yaşayınca zaten yemeği de kendin yapıyorsun. Şeyi de kendin yapıyorsun. Öyle mi? Ama gündüz, tabii, tabii. gündüz gitmiyor mu Vatikan'a işe? Vatikan'a mı gidiyor işe gitmek için? Yani... Ya gerçi ruhani lider onun masa, başında olmasına gerek yok. Sonuçta ben çalışıyorum demiş. Çalışalım ya çalışalım. <gülüyor> görüş, görüşmelerimiz devam ediyor falan diyerek şey yapabilir. Hem patates diyerek takılabilir ya. Yani. <gülüyor> ama yine bir ofisi vardır ya. Böyle bir masa i̇şte Ofise gittiğinde. Gülün... Öğle yemeğini ofiste yiyordur. Akşam yemeğini evde yapıyordur. Yani ben Gül'ün adı filminden çok net hatırlıyorum. Gerçi ondan sonra şeyden... Hmm, Dan Brown'un filmlerini ben izlemedim ama... Hı hı. E, neydi Dan Brown serisi ya? Ee, neydi o şeyde? ikinci kitabı. Orada Vatikan'da İki, şey Vatikan'da geçen ikinci kitabı. Yani oralardan bildiğimiz kadar hisler var. Bayağı kitapların, mitapların olduğu. Böyle kendi çalışma... çıkıyordur orada. Çalışma ofisi orada, orada çıkıyor olabilir. Ama resmi konutta yaşamak istemeyen ilk papa olma özelliğini taşımış. Çok özelliği var yeni papanın. Birinci Fransız olması. Fahir Öğünç tarafından uzaktan, çok çok uzaktan görülen ilk papa olma özelliği de ülkemizde konuşulan özelliklerden bir tanesi. O da olimpiyatların 2020'de İstanbul'da olması için büyük bir en avantaj güzel. Bence Uldi işaret. Bence bir avantaj ve ne kadar istekli olduğumuzu gösteriyor. O zaman Oktay Bey şöyle yapalım. Buyurun. Şöyle diyelim. Ee, ben bir şarkı çalayım. Siz o şarkı sırasında, şarkı başladıktan sonra sessiz sessiz stüdyodan gidin. Ha, geldi bu arada ya şey. Ee, boyayan Kadın. Geldi değil mi? Geldi geldi. mü evet. sanatı. Çok başarılı. Yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin bu yağmurlu perşembe sizin için. Ayacıklarınız başınız ıslanmasın. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. mükemmel bir gün olacak.